çünkü kalbi hayat ve ruhi hayat tamamen sönmüş bu mevzuda bir duraklama bir donma bir humudet başlamıştır Allah yar ve yardımcımız olsun korku kalbin evrilip çevrilmesinden olur bu da ayrı bir korkudur korku günahın insanı Allah'tan uzaklaştırıp küfre yaklaştırmasından olur her bir günah içinden küfre giden bir yol vardır İşlenen her günah her hata insanı Allah'tan o kadar uzaklaştırır, küfre o kadar yaklaştırır. Günah küfür demek değildir ehli sünnet ve cemaate göre. Fakat her günah işleyen bilsin ki ben küfre doğru bir adım attım ve Allah'tan uzaklaşmak üzere bir adım attım. Her aldatan, her ifal eden, her vaadinden dönen, her kizip de hilafi vakı beyanda bulunan her başkasını ızrar eden katiyen bilsin ki her davranışı Allah'tan uzaklaşmaya matuf bir adım ve her davranışı küfre götürmeye matuf bir adımdır. Nereden uzaklaştığını ve nereye yaklaştığını düşünür, korkar. Korku budur. Melekler bu korkudan münezzehtir. Bunlar beşere ait korkular. Bir de iclal ve haşyet korkusu vardır. Allah'ın azametini görme korkusu vardır. Allah'ı tesbihü takdis ederler. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki semada Cenab-ı Hak bir emir ferman edeceği zaman. Semalar titreyi verir ve tarrakalar çıkarır. Melaike-i kiram ne olduğunu hisseder ve bütünü secdeye kapanır. Başını ilk kaldıran Hazreti Cibril olur. Başını kaldırır ve Rabbinden emir telakki eder. Telakki eder. Ve sonra diğer melekler kaldırır başlarını. Mâzâ kâle Rabbuna ya Cibril. Rabbimiz ne dedi ya Cibril derler. al hâk ve huvel kebir Hak söylüyor Rabbimiz. Ali ve kebir olan Allah odur derler. Ve yine Ahmet Ambel'in müsnedinde resul Ekrem şunu ifade buyuruyor. Öyle melekler vardır ki yaratıldı kıyamda duruyor. Öyle melekler var ki yaratıldı rükuda duruyor. Öyle melekler var ki yaratıldı secdede duruyor. Ve Allah Resulü maminum ahadun takduruminudem atun illa waqaala melek yusalli. Gözlerinden şakır şakır yaş döken bu melekler, gözden damlayan her damla namaz kılan bir meleğin üzerine düşer secdeden ara sıra başlarını kaldırır. Rabbi kerimlerine doğru teveccüh eder, bakar, Subhane mâ abednâ ki ibadet ibadetike ya mâbûd'' derler. Bu ikincisini Mervis'i rivayet ediyor. Subhane mâ abednâ ki hakkâ ibadetike ya mâbûd'' mâ ''Ey mâbud mutlak, ibadete müstehik olan Zât-ı Ecelle Âlâ, sana hakk ile kulluk yapamadık'' diyor melek, kim diyor? Devamlı rükuda bulunan, devamlı secdede bulunan, devamlı kıyamda bulunan, başını kaldırıyor da ''Sübhâneke mâbedinâ fe hakkâ ibadetke Bu iclâl ve izam korkusudur. Allah'ın azametinden korkma, celalinden ve azametinden dehşet duyma. İşte cibril Emin'in korkusu da bu idi. Mesâb-ü Hüssünnede vesselamın naklettiği bir şey var. Miraç seyyahatında Cibril'le giderken mesafe mesafe bir aralık kendisine teveccüh ettim dedim ki Hal Rabbini hiç gördün mü? Efendimiz aynen şöyle buyuruyor Fen birdenbire irkildi yıkılacaktı neredeyse keife arahu fe inne beyni ve beynehu zeb'ine hicaben min nur leu denewtu bi ba'diha lehteraktu Nasıl olur ya Muhammed? Yani irfanın nasıl bunu bana sorar? Rabbimle aramdan, nurdan yetmiş perde vardır. Bir lahza yaklaşsam, bir adım asam yanar, kül veririm. Dehşetin ve celaletin, celadetin ifadesidir. Cibril bundan korkuyordu. Allah'ın mükerrem ibadı, gökte ve yerde... Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın vefadar, sadık dostu bundan korkuyordu. Hz. Muhammed aleyhisselatu Vesselam'ın irfanı bu noktaya ulaşmıştı. Melek irfanı noktasına ulaşmıştı. Allah'ı o kadar biliyordu Celle Celaluhu. Cenabı ı Hakk o irfandan kalbimizi ilka buyursun. Zat-ı ecell Ala'yı anlatırken bir ruh haleti içinde. Diz kesilmiş ve letaifin kulağıyla meseleye dikkat kesilmek lazım ki... ...bir yabancı, bir garibi, bir üçüncü şahıs anlatıyorum gibi dinlerseniz hiç istifade edemezsiniz. Tecellisinin içinde yok olduğunuz... ver her şeyinizle tamamen emrine müsahhar olduğunuz... ...kipriğinizi kendi emrinizle hareket ettiremeyeceğinize inandığınız ve izan ettiğiniz bir Rabbi Kerim'in sizi emir ve iradesiyle, ilmiyle ihat ettiği havası içinde dinlerseniz, üçüncü demeden kurtulursunuz. Siz hazır ve müheymin birinin bahsedildiğini duyarsınız. Bu ne bir velidir, ne bir mentibedir, ne bir nebidir, ne onun mucizesidir, ne harikulade keyfiyetidir. Bir lahza, sizi mürakabeden olmayan dur olmazsam tülûhiyetine yaklaşamayan zat-ı celalâtır. Allah irfan versin. Mürda kalplerimizi ihya buyursun inşallahü teala. Bu bilmeye, duymaya bağlıdır. Ben intikal ettiriyorum. Ölü, meyyit gönlümde Cenab-ı Hak duyursun bunu. Resul-i Ekrem miraca çıkarken Cibril bir at getirdi. Buraktı. Keyfiyeti meçhuldü bizim için. Cennetten ve misal aleminden gelmiş bir şeydi. Şimşek gibi bir şeydi. Biniş de meçhuldü. Binenin binme keyfiyeti de meçhuldü. Hareket edenin hareket tarzı da meçhuldü. Uğranılan yerler de meçhuldü. Ama bu sırtına birini almanın neşvesi içinde serkeşlik yapıyor. Cibril-i Emin kulağına yanaştı şöyle dedi. Mâ ahadun ne yapıyorsun öyle? şu dakikaya kadar bunun gibisi sana binmedi ve Resul-i Ekrem anlatıyor ferfadda arakan birden tepeden tırnağı ter içinde kalıverdi at irfanından at kadar irfan gerek at kadar irfan gerek dört ayaklı kadar Allah'ın huzuruna çıkıyor Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem dudağı tebessümle süslü görmedi kayıp alemlerini müşahede ediyor Rabbinin iştiyakı içinde meleğe soruyor Rabbini gördün mü derin bir haşyet Rabbim her an beni görüyor nasıl sorarsın bunu yetmiş bin nur perdesi benim onu görmeme mani benim önümde yetmiş tane veya yetmiş bin tane nur perdesi var görmeme mani bir adım yaklaşsam yanar kül olurum bunlar irfanın ifadesidir Meleyin haşiyeti. Meleyin ibadeti ve meleyin haşiyeti. Niçin nakleder bunları Resul-i Ekrem bize Sallallahu Aleyhi ve Sellem? İşimize yaramayan şeyleri niçin nakleder bize? La ya'sunallaha ma amaruhu <gülüyor> ve yef'aluna ma yu'marun. Allah'a emrettiği şeyde ısyan etmeyen ve emrettiği her şeyi yerine getiren Melaike-i kiram sırf Allah'ın iclal ve izamından bu derece haşyet duyar. Gönülleri böylesine saygıyla dolar taşarsa her hali cürüm olan cemaati ne yapmalıdır bunu anlatmak için naklediyor Resul-i Ekrem. Sallallahu aleyhi ve sellem. Meleğin korkusu bu. Cenab-ı Hak bizi meleğe en iyis ve korkusunu kalplerimize ilka buyursun inşallah. Allah'u Teala. Biz böyle bir kalple yaşadığımız zaman huzuru Rabbül Aleminde rahat edeceğiz. Kutsi hadiste la ajmau beyne kufeyin buyruluyor. Burada korkan orada korkmayacaktır. Onun için size çok nakletmişimdir. Bu hari nakledilen Ahlullah'tan birisinin vefatı hadisesini size çok nakletmişimdir. Vefat edeceği zaman çocuklarını çağırıyor. Evlatlarım diyor, benim yapmadığım günah kalmadı, tahmin etmem günah yapacağını. Günah yapan insanın kalbi bu kadar ince olmaz. Günah yapan insanın kalbi katıdır, muhasebesiz yaşar. Çok günah işledim. Ben vefat ettikten sonra benim cesedimi ateş üzerine koyun ve yakın. Ve sonra külümü havaya savurun. Rabbimin huzuruna gittiğim zaman korkumu, endişemi ifade edeyim. Hintliler gibi emre itaat eder yakarlar Efendimiz buyuruyor ki cesedin külüyle ruhun o alemden münasebet keyfiyeti meçhul bu münasebeti tesis eder ve Allah sorar Celle Celaluhu sen kulum bunu niçin yaptın senin korkundan ya Rabbi der. ben de seni bağışladım buyurur burada korkuyorsan orada korku olmayacaktır Hazreti Muaviye radıyallahu an o saadet asrının büyük siyasi dahisi, adı büyük hadiselere karıştı yapılan şeylerden kendisi de memnun değildi men gördüğüm vakası şudur vefat edeceği zaman çocuklarını çağırdı oğlum ağlıya ağlıya ihtidar hali diyoruz can hükmüme gelmiş Uzular birbiriyle elveda elfirat havası içinde. Felek adım adım çarka yaklaşıyor. Arşi emanından sur sesi gelmeye başlamış. Vücut kalesinin surları yavaş yavaş çıkılıyor Ve hirpani bir bina halinde toprağa doğru dökülüyor. İşte o dakikada çocuklarını başına çağırıyor. Ağlıyor ağlıyor. Oğlum. Ben Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'a sahabet ettim. Bir kesenin içinden bir şeyler çıkarıyor. İpeklere sarmış gibi. Bin ihtimamla bizim lihiye-i şerifi sardığımız gibi çıkarıyor. Çıka çıka birkaç tane insan tırnağı çıkıyor. Ve birkaç tane tüy çıkıyor, siyah tüy çıkıyor. Mo'i mübarek zuhur ediyor. Oğlum diyor. Resul Ekrem'e sahabet ettiğim zaman tıraş olurken Başından çıkan şu tüyleri de ben alıverdim. O günden bugüne kıymetli bir hazine gibi sinemde saklayıverdim. Mübarek tırnaklarını toprağa atmadım, alıverdim. Onları da muhafaza ediverdim. Birkaç dakika sonra uçağın adeta piste ineceğini haber verdikleri gibi, birkaç dakika sonra orada olacağız. Vefat ettiğim zaman size rica ediyorum sünnette böyle bir şey yok. Bu tüyleri benim alnıma, gözlerime, kulaklarıma, bu tırnakları mükemmel ağzıma yerleştiriverim. Rabbimin huzuruna böyle gittiğim zaman, Resul-ü Ekrem'e ait bu parçalarla belki paçayı kurtarırım. Belki bu parçalarla paçayı kurtarırım. Sahabide hani bir kısım kimselerin, ondaki büyük manayı anlayamayıp da, kendisine taan ve teşhide bulundukları sözde küçük sahabide, korku ve endişe durumu böylesine doruk noktadadır. Hiçbir hasenatına zerre kadar itimat yoktur. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselama katiplik yapmıştır. Devrinde cihan fethedilmiştir. İstanbul surları tehdit edilmiştir. Ve Türk'ün sahabesi diyeceğimiz Ebu Ayyubül Ensar İstanbul'a kadar onun devrinde gelmiştir. Kıbrıs'ın fethinde bulunmuştur. Allah'ın yüce adını bayraklaştırmış ufuktan ufağa götürmüştür. Ama Rabbin huzuruna giderken göze sürme diye süreceğimiz Resul-i Ekrem'ün mühi mübareki ve mübarek ezfari tırnaklarının uçları bunları gözüme ve kulağıma yerleştir de bana yardım edecekler. Duymamı kolaylaştıracak, görmemi kolaylaştıracak, konuşmamı kolaylaştıracaktır havası içinde yapıyor. İster bunlar böyle olsun ister olmasın, bu ondaki bir muhasebenin ifadesidir. Kendisini yaktıran adam yaktırmıştı şeriata göre bir iş yapmamıştı. Bir iş yaptırmıştı ki o iş nezdüluhiyette şifrenin çözülmesine vesile oldu. Şifre çözüldü verdi. Rahmet başımızdaki bulutlardan yağmurun boşalması gibi boşalı verdi başına. Ben de seni affettim. La أَجْمَعُ بَيْنَ خَوْفَيْنِ İki korkuyu bir arada vermem. Yüreği burada çatlayacak gibi korku içinde yaşayan insana orada korku vermeyeceğim. İşte melek bu korku içinde. hum min حَشْيَتِهِ مُشْرِقُونَ Onlar Allah'ın korkusundan derin bir haşyet içindedirler. Tir tir titrerler, ödülleri kopar Allah'tan Celle Celaluhu. Kim korkar, kim Allah'ı biliyorsa o korkar. Innama yaxshallah min ibadihil ulama. Allah'a karşı en çok saygılı olanlar Allah'ı bilenlerdir. Nerede ham softa kaba kimseler, kalbi yozlaşmış kimseler vardır. Onlar Allah'a karşı saygısız kimselerdir. Cenabı hak kalplerine yumuşaklık ihsan eylesin. ve beraberinde kalplerimizi yumuşatsın inşallahu teala. Dolayısıyla içine girdiğim bu mevzu meleğin korkusunu anlatmak içindir. Çeşit çeşit korku vardır. Günahın, seyyiatın korkusu, küfrün, dalaletin korkusu, Allah'tan uzak olmanın korkusu melek için vaki ve varit değil. Melek sırf Allah'ın iclâl ve izamından korkuyor. Büyük olan Allah onun gözünde büyüktür. Celali olan Allah onun gözünde celâllidir. Ve o bundan dehşet içinde ve haşşet içindedir. Kalbimizi Allah melek kalbi eylesin ve bu saygı içine ilka buyursun. Melaike-i kiramın mukarrebi vardır. Tıpkı peygamberlerin mukarrepleri gibi Hazreti İbrahim, Hz. Musa, Hz. İsa, Hazreti Nuh, Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselam gibi Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail vardır. Evsafına Kur'an'ın bize tarif ettiği şekle olduğu gibi inanma mecburiyetindeyiz. Bunlardan cibril Emin, Haşret'te ve saygıda çok ileriye gidendir. Mikail, İsrafil ondan geri mi zannediyorsunuz? Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam renginin benzinin kaçtığı bir günü, esbabı ı mucibesini anlatırken şöyle anlatır. Nasıl korkmam ki, İsrafil suru dudağına koymuş o günden bugüne, Rabbisinin üfür emrini bekliyor. Nasıl korkman buyuruyor? Ne büyük kulluktur ki bir lahsa etmeden Rabbinin emrine kemal-i inkiyatla intizar ediyor. Cibril hayata masar. Gönülleri ihya etmeye masar. Nefhasıyla meydana gelen Hazreti Mesih ölüleri ihya ediyor. Ayağını bastığı yerdeki çamur Samir'inin bu hayat nef ediyor. Cebrail mürde gönüllerin hayatı. Cibril ilhamıyla gönülleri ihya eder. Resul-ü Ekrem'e getirdiği vahiy ile gönüller bataklığını ihya etmiş gülistana çevirmiştir. Resul-ü Ekrem Aleyhissalatu vesselam'ın dostum dediği, kardeşim dediği sanki tev'emen dünyaya gelmişler. İkiz dünyaya gelmişler. Evet ikizdirler bir noktadan her ikisi de rahmetin temessül etmiş şeklidir. Ve ma ersennake illa rahmeten lil alemin. Allah'ım şahit olsun. İmanın alameti saydığı Cibril'i seviyorum. Allah Celle Celaluhu bizleri de ona sevdirsin inşallahü Teala. Belki her an olmasa bile bir aşıkın maşukunu sevdiği gibi bir kere nasip olur mu ben de görebilsem işte derim. O sevgiler sevgilisiyle aralarında ciddi bir rabıta kurulmuştu. Resul-i Ekrem halilim ve dostum diyordu. İbn Abbas'ın Buhari ve Müslim'den naklettiği, Ahmed bin Hanbel'in müstedinden naklettiği hadis-i şeriflerde çok şeyler görüyoruz. Cibril bir aralık gecikti Resul-i Ekrem'e gelmede. Aynen şöyle dedi. Ma yemneuke en tazurana اَكْسَرَ مِنْمَا tezuruna? Ya Cibril, bizi şu ziyaretinden daha fazla ziyaret etmene mani mi var? Niçin bizi ihmal ediyorsun? Yani sen bir alemde yaşıyorsun ki ben oraya çıkamam. Ama ben öyle bir alemde yaşıyorum ki sen oraya rahat gelebilirsin. Beni ziyarette niye ihmal ediyorsun? i̇bn Abbas diyor ki iştiyak ve intizar içinde beklerdi geleceğini. Allah'la arasında münasebeti temin ve tesis eden... Cibrili istiyakla intizar ederdi. Kur'an-ı Kerim'den ayet nazil oldu. Ve maneten azelu illa be emri Rabbik. Ya Muhammed sallallahu aleyhi sellem biz kendi kendimize inemeyiz. Biz senin Rabb'inin emriyle iniyoruz. Nehum a beyne ayi ve ma khalfen ve ma beyne Önde arkada önümüzde arkamızda veramızda veraların arasında her şey ona aittir. Abd ibn Humayt ise Buhari müslim'in bu rivayetine muhalif olarak şöyle anlatıyor. Kırk gün gecikmişti Cibril. Resul-i Ekrem iştiyakla suya dudağı kurumuş bir çöl yolcusu gibi intizar ediyordu. Geldiği zaman aynen şöyle dedi. Ve mâ nezelte ya Cibril kadiştaktu ileyk. İnmedin çat çatlayacak hale geldim. Yandım adeta. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Cibril aynen şöyle dedi. Bel enekuntu ashfaqa minka ileyke au kema kal. Velakinni inne ana Belki ben sana senin bana olan işte yakından daha fazla müştakım Seni görmek için can atıyorum ama dostum kutuya bakma ben memurum. Git giderim gel gelirim. Allah, Allah. Mümin dikkat et. Dikkat et hangi peygamberin arkasında bulunuyorsun? Cibril'in ziyaretine iştiah duyduğu Hazreti Muhammed'in arkasında sallallahu aleyhi ve sellem. Cibril kadar en azından onu görmeye iştiah içinde beslemeli değil misin? En azından Cibril kadar onu görme arzusuyla yanıp tutuşmalı değil misin? Belki bin daha fazla. Belki bin daha fazla. Resul-ü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisleri içinde görüyoruz ki sahabi vefat ederken melekler teşhiye iniyor. Görüyoruz ki sahabi vefat ederken arş titriyor. Resul-ü Ekrem vefat ettiği zaman Ömer kendinden geçiyor. Ali donup yerinde kalıyor radiyallahu anhuma. Hazreti Bekir'in kısmen nutku tutuluyor. Sahabi ne yapacağını bilemiyor. Siz bu derin iştiyak içinde mele-i çıkın, meleklerin safları arasında dolaşın ve sonra hiç kırıkları düğümlenen cibrinin israfını seyretmeye çalışın. O büyük iştiyak varlığının mevcudunun israflarını seyretmeye çalışın. Böyle bir nebinin arkasında ümmet olarak bulunuyorsunuz. İcabetinizi Cenab-ı Hak isabetli buyursun. Sizi ona halis muhlis ümmet eylesin. Burada ruhaniyetini ve ruhunu aniz, öbür alemde şefaatini yar ve yardımcı kılsın bizler için. Bunlarla meleğin beşerle münasebetini hususiyle muazzaf meleğin Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'la münasebetini Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın ciplerle tesis ettiği dostu ve bu dostluğun beşerden hiç kimseyle hiç kimsenin arasında bir şahsın diğer bir şahsı olan muhabbetinin çok fevkinde ve onların muhabbeti gibi olmayacak şekilde bulunduğunu ifade etmeye çalıştım. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri Kur'an'ın tarifi içinde, sahibi Kur'an'ın beyanı içinde, Sultan-ı Zihan'ın ifadeleri içinde tarif buyurulan melaike-i kirama olduğu gibi inanmaya bizleri muvaffak eylesin. Burada esintilerini ruhumuzda hissettiğimiz, mevce mevce dolaşmalarına ruhen şahit olduğumuz, hislerimiz az çok duyduğumuz, melaikeyi daima bizleri enis eylesin. Lillahi Teala El-Fatiha. <gülüyor> elhamdülillah, Elhamdülillah.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 Muhterem Müslümanlar, Allah'a giden bütün yollar açıktır. Allah'a giden bu yollarda kapalı kapı, kapalı pencere yoktur. Mahlukatın enfası sayısınca Allah'a giden yollar vardır. Ama Allah'a insanı vasıl eden yolların kendine göre adab ve erkanı vardır o yolun adab ve erkanına riayet eden Allah'a vasıl olacaktır. O yolda yerinde kalbini kullanan, yerinde his alemiyle devreye giren, yerinde fikir alemiyle devreye giren ve yerinde her şeyiyle devreden çıkan insanlar, adab ve erkan olarak bunlara riayet ettikleri nisbette Allah'a vasıl olacaklardır. Ruh istendiği zaman, ruh mal istendiği zaman, mal verildiği zaman mü'min Allah'a vasıl olacaktır. Vasıl oluş şekilleri değişik değişiktir. Kimisi kanıyla yıkanır, Allah'a vasıl olur, onun gasli odur. Kimisi gözyaşlarıyla yunur, onun gasli odur, öyle Allah'a vasıl olur. Kimisi terit tabanından çıkar, Allah için cehdi ve cihad içinde bulunur, Allah'a öyle vasıl olur. Kimisi barının başındaki sadakatla Allah'a vasıl olur. Kimisi gözünün çeşmesindeki yaşıyla Allah'a vasıl olur. Ama herkes hangi yoldan yürüyorsa o yolun adab ve erkanına riayet edecektir. Hiçbir zayı ve gayret boşa çıkmayacak. Hiçbir amel ters yüz edilmeyecektir. Rabbinizin huzuruna gittiğiniz zaman tek soluğunuzun mükafatını dahi inşallah göreceksiniz. Ashab-ı Resul sallallahu aleyhi ve sellem bütün yolları birden yürümüş gibi Allah'a vasıl olmuştur. Resul-ü Ekrem vesselam cennetin kapılarını sayar. Cennet nedir? Kapısı nasıldır, giren nasıl girecek, bunları bana sormayın, kimseye de sormayın, gittiğiniz zaman Allah size gösterecektir bunu. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh hazretleri, edebin insanı, Hüzuru Risalet Fenahide oturur, dinler ve sorar. Ya Resulallah bu kapıdan kim girecek, oroç tutanlar, bundan namaz kılanlar, Bundan cihad edenler, bundan doğru söyleyenler. Bu kapıların bütününden çağrılacak bir insan var mı? Kim bilir belki tatlı bir tebessümü müteakip. Evet bir insan var. Evet. Peygamberleri istisna edecek olursak bir insan var o da peygamberinin karşısında oturuyor şu anda. Evet. Sensin ya Ebu Bekir. Resul bütün yolları değerlendirir. Terle uçar... Sayen içinde kanatı çırpar ve Allah'a vasıl olur. Resul i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Nur Efşan meclisinde oturuyor. Gaybi bir âleme gözlerini dikmiş, dehşet verici bir manzara seyrediyor gibiydi. Dolu dolu gözyaşlarından yaş döktü. Ve dudaklarından şu sözler döküldü. اِنَّ اَزْحَابَكُمْ قَدْ اُصِيبُوا İn اَسْحَابَكُمْ قَدْ اُس۪يبُوا Arkadaşlarınız belaya maruz kaldılar. وَقَدْ سَأَلُوا رَبَّهُمْ رَبَّنَا اَخْبِرْنَا اِخْوَانَنَا بِمَا رَضِينَ عَنْكُ وَرَضِيْتِ عَنْنَةً Bu bir ayet ki nesk oldu. Şu son söylediğim bir ayet ki nesk oldu. Bütün ashab da ağlamaya başlamıştı. Biz günlerce mesafe kat edelim, ötede bir yere gidelim. Sinasına mızrak saplanmış Amir İbnü Füheyre'yi görelim. Amir İbnü Tufeil sinasına mızrak saplarken "Fuztu Ka'be. Kabe'nin Rabbine kasem ederim ki kurtulduğumu görüyor gibiyim." diyordu. Kanıyla yunarken, yıkanırken kurtulduğumu görüyor gibiyim. Kimdi Amir İbnü Füheyre? Amir İbnü Füheyre diken devrini idrak etmiş Cahiliyenin kandan irinden zemininde yaşamış. Saadet devri tülü edince Hazret-i Bekir'in elinde köle olan Amir ibn i Hürriyet'e kavuşmuş. Müslümanlar İbn-i Erkam'ın evine gitmeden o rasûl Ekrem'in eteğine tutunmuş. Ne büyük esir ki, öyle esire, billercemiz esir olsak sezadır kurtuluruz. Hicret hadisesinde önüne kattığı koyunlarla, Sevir Mağarası'yla Mekke arasında Mekik okumuş Resul-i Ekrem'in Hz. Ebu Bekir'le ihtiyacını görmüş. İş Medine'de tamam olunca da hicret etmiş. Bir yere muallimler göndermek istediği zaman yetmiş kişinin içinde Amir İbn-i de katmış göndermiş. Biri Maune'ye geldikleri zaman Hüzeyl tarafından sarılmış. Ve Amir İbn-i askerleri tarafından İşlerinde Amr İbn-i Ümeyye de bulunduğu bu topluluk mahasar edilmiş ve bunların içinden sadece Amr i̇bn Ümeyye kurtulabilmişti. Hepsi sinelerine saplanan, kılıçtan akan kanı yüzlerine götürürken Fuz Tuva Rabbil Kabe diyordu. Kabe'nin Rabbine kasem olsun ki kurtuldum. Amir el ayağı titriye titriye, Huzuri Resulullah tabakayı anlatırken bize Musa i̇bn Ukbe ve bir de Delail'in de Ebu Naim naklediyor. Ya Resulallah, Ben Amir i̇bn Füheyre'yi şehit ettiğim zaman, Bir az sonra cesedinin yukarıya doğru kaldırıldığını gördüm. Ve sonra da yere indi tekrar. Melekler teşri ediyorlardı, adeta ahirete intikal eden bu mübarek varlığı. Hatta Delail'in de Ebu Naim, Hazreti i̇bn Abbas gibi kimselerin, o gün Amir İbni Füheyre'nin cesedinin bulunmadığı kanaatinde olduklarını rivayet ederler. Ve derler ki, öyle zannediyoruz ki Amir'i insanların gömmesine bırakmadan melekler aldı bir yerde gömdüler. Çünkü Amir, melekler eliyle gömülebilecek yola girmişti. Sinesinden yediğimiz rakla yok olup Rabbine kavuşacağı ana kadar bir kattan dur olmamıştı. İşte ta Medine'de bir maune vakasını Murafşan meclisinde müşahade ederken gözleri dolu dolu yaş döken İnna ashabaküm kat usibu arkadaşlarınız belaya maruz kaldılar diye haber verdiği bu topluluktu. Ve Rablerine şöyle dediler. Rabbena akhbirna ihvanena yerde kalan kardeşlerimize haber ver. El hak haber alıyoruz. Haber verdiğiniz şeylere inanıyoruz. Bir Rabb-i Kerim'in mevcudiyetine, Rıda ve Rıdvan'ın mevcudiyetine inanıyoruz. Rabbena akhbirna ihvanana. Rabbimiz kardeşlerimize haber ver. Bi maradita anna bizden razı olduğunu. Ve radiina ve bizim de senden razı olduğumuzu kardeşlerimize haber ver. Resul-i Ekrem'e haber verilen buydu. Resul-i Ekrem o kadar dilgir olmuş idi ki Sabah ve akşam namazlarında mütemadiyen biri mağne vakasını yapan, ika edenlere beddua ediyordu. Bir ay, iki ay devam etti. Kur'an-ı Kerim tertemiz dili bu işe seza görmediği için لَيْسَ لَكَ bir الْاَمْرِ Habibim bu işten o kadar ilgilendirmemeli. Şehit olanlar oldu, Allah'ın huzuruna vardılar, Allah'a vasıl oldular. Allah'a vasıl olma yollarından bir yoldi ki, Yürüdüler, Allah'a vasıl oldular, seni çok ilgilendirmesin bu mesele, daha idare etmesin, üzmesin, seni halk hakkında bedduaya sevk etmesin diye Resul-i men ediyordu. <gülüyor> Muhterem Müslümanlar, Allah'la münasebetiniz nispetinde Allah'tan ciddi alaka göreceksiniz. Yoluna girip, ona varma yolunda yolun erkanına riayet ettiğiniz nisbette dünyada iken daha burcu burcu, cennetin kokusunu duyacak, varacağınız yeri müşahede edeceksiniz. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan içe doğru olan bu savaş, zafer ve kavganız, içinize doğru derinleşme mevzuunda olan bu savaş, kavga ve zaferiniz alkışlanacak ve tebrik edilecektir. Nebilerin, sıddıkların, şehitlerin gittiği yere gittiğiniz zaman onlarla beraber haşr olacaksınız. İnanın Allah'a, inanın Allah'ın Resulü zişanına, inanın Allah'ın kiram melekesine ve bunlara inanma havası içinde hayatınızı tanzim edin, sıddıkla, sadakatla yaşayın. Samimiyet ve ihlasdan bir avdur olmayın. Yürüdüğünüz yolun bütün erkanını riayet edin. Emnu eman içinde Allah'a vasıl olun. Alla in ahsen el ve abla al-nizam. Kelamullahir maliq il aziz il alam. Kamaa قال الله تبارك وتعالى في الكلام. Ve ııda قرء القرآن فاستمیوه وانصتوا لعلكم ترحمون أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْ وَالَّذ۪ينَ هُمْ مُحْسِنُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمِ الحمد لله الحمد لله حمدًا كاملين كمَا أَمَر أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللّٰهِ واشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المعتبر طغيما لنبيه وتكريما لفخامه شاع لصفييه قال الله عز وجل من قائل مخبر وامرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما على لبيك على سيدنا محمد سيدنا محمد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 ve anı seste, baqiyetin onu muvşerah, ve anı səhabe ve tabiğin alxiyar min ve alıbrar, ve səllemetesi min kathir min la yom Bu Allah. Allah'ın kulları. Allah'ın mükerrem kulları inşallah. Rabbinize karşı çok saygılı olun. Rabbinizden çok korkun. Rabbinize iltica edin, himayesine girin ve Rabbinize itaat edin. İnne Allah ya'muru bil adli ve'l ihsani ve ita'i zil kurba Muhakkak Allah adaletle emrediyor, Kur'an'da tarif buyurduğu hayat tarzıyla dürüst yaşamakla ki ancak dürüstler Cennet'e varacaktır. Yine en geniş manasıyla ihsanla, sizi gören Rabbinizi onu görüyor gibi kulluk yapmakla, siz onu görmeseniz dahi her lahza her halinizi görüyor ya, ve yine en geniş manasıyla yakınlarınıza bir şey vermekle âli olan İslamiyet'in ufkunuzda bayraklaşması uğrunda yakın daireden başlayıp servetinizi sarf etmekle sizi emrediyor. Ve yenhâ <gülüyor> ani'l fahsâi Ahlaksızın her çeşidinden gizlisinden açığından Büyüğünden küçüğünden, dinin emirlerini tanımayıp serkeşlik yapmanın her çeşidinden, telakkilerin, asırların anlayışının değil, Kur'an'ın ve sahibi Kur'an'ın çirkin gördüğü şeylerden sizi nehyediyor. Böylece size nasihat ediyor, ta düşünesiniz, kendinize gelesiniz. Bir sürü eğri büğrü yol içinde tek doğru yol olan Kur'an'ın yolunu bulasınız. Aman Aman için de cennet dahil olasınız. Akim <Sessizlik> silah. İnna <Sessizlik> salatetenha an ilfapsi ve ilmunkar. Ve la dikul akbar. Vallaahu yalamu ma tesnaou. Cuz Allahu savul